Doğuda çıkan Sason isyanından sonra Batı Anadolu'ya sürgün edilenler arasında onlar da vardı. Köyleri ateşe verilmiş, malları ve hayvanları ellerinden alınmış, aç ve açıkta kalmışlardı. Maddi yönden büyük sıkıntı içine girmişlerdi. Sürgün yerleri olan Kastamonu'ya geldiklerinde kimseyi tanımadıkları gibi gidecek bir yerleri de yoktu. Çoluk çocuk perişan bir haldelerdi, bir iki araştırmadan sonra Bediüzzaman'ın da orada olduğunu öğrendiler. Bediüzzaman'ı ismen tanırlardı, memleketlerinde ondan sıkça söz edilir ilmi, irfanı ve diğer özellikleriyle herkes tarafından bilinirdi. Bunu öğrenir öğrenmez soluğu Bediüzzaman'ın yanında aldılar, Bediüzzaman öğle namazını yeni bitirmiş. Sedyadesini topluyordu. ''Buyurun kardeşlerim'' dedi. Ve oturacak yer gösterdi. ''Perişan bir haliniz var, uzak bir yoldan mı geldiniz?'' diye sordu. ''Evet hocam'' dediler. ''Doğudan sürgün olarak geldik. Kimsemiz yok. Ailemiz, çoluk çocuğumuz perişan. Size halimizi arz etmeye geldik. ''Hoş safa geldiniz'' dedi. ''Sizin halinizi çok iyi anlarım. Ben de yıllardır sürgün hayatı yaşıyorum. Akşam üzeri bir uğrayın bakalım. Rabbim ne gösterecek?'' dedi. Misafirleri gider gitmez yanındaki talebesini çağırdı. ''Bana kiralık bir ev tutun. Oraya taşınacağım.'' dedi. Talebesi ne olduğunu anlamamıştı. Sebebini sorma cesaretini de bulamadı kendinde. Gitti kısa bir araştırmadan sonra parakolun karşısında bir ev tuttu. Üstadım, bir ev tuttum, ne zaman taşınacaksınız dedi. Hemen, dedi zaman öğleyin beni ziyarete gelen Ahmet'le Bişar'ı bul, aileleriyle bu eve taşınsınlar. Talebesi ezile büzüle, Üstadım, neden böyle bir şey yapıyorsunuz sorusunu ise, hemşehrilerimin böyle zillet ve eziyet içinde bırakmamak için, diye cevapladı Bediüzzaman. Evin yeni sahipleri bu duruma çok sevindiler. Teşekkür maksadıyla Bediüzzaman'ın yanına gittiler. Hocam, Allah sizden razı olsun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız. Bediüzzaman eliyle susturdu Ahmet ve Bişar'ı ve onları teselli edici şu sözleri söyledi. Malınız ve hayvanlarınızın Elinizden gittiğine de üzülmeyin. Onlar sizin için sadaka hükmüne geçmiştir. İnşallah.